rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Muhyire bin Şube radiyallahu anh Ebu İsa Muhire bin Şube bin Ebi Amir bin Mesud Es-Sekafi Sakif kabilesinin Alaf koluna mensup olan Muhire bin Şube yaklaşık 600 yılında Taif'te dünyaya geldi. Müslüman olmadan önce bir tartışma esnasında sarhoş olan birkaç arkadaşını öldürdüğü için doğup büyüdüğü Taif topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı. Hicretin 6. yılında imzalanan Hudeybiye anlaşmasından bir süre önce Medine'ye gelerek İslamiyet'i kabul etmiştir. Hudeybiye barış görüşmeleri esnasında Hz. Peygamber'in koruyuculuğunu yapan Muğire bin Şube daha sonraki yıllarda gerçekleşen hemen hemen bütün gazvelere iştirak etmiştir. 630 yılında Medine'ye gelen Taif heyetinde yer alan akrabalarını evinde ağırladı. Taif halkının İslam'ı kabulüyle sonuçlanan görüşmelerin ardından Taif'teki Lat Put'unu yıkmak görevi Ebu Sufyan'la birlikte Muhire bin Şube radiyallahu anh'a verildi. Muhire, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından da Çeşitli askeri ve idari görevler üstlenmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde Ride savaşlarına da katıldı ve ardından Müseylemetül Kezzab'a karşı düzenlenen Yemame ve Suriye cephesindeki Yermük savaşlarında yer aldı. Hazreti Ömer zamanında Kadisiye savaşı öncesinde Sasani devletinin son hükümdarı 3. Yezdicer'de gönderilen heyette yer aldı. Ayrıca İran ordularının başkomutanı Rüstemle çeşitli görüşmeler yaptı. Hicretin 17. yılında Basra valiliğine tayin edildi. Valiliği sırasında sistemli bir mali yönetim tesis etmek amacıyla vilayetin gelir ve giderlerini içeren bir defter tanzim etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu an onun bu icraatını takdirle karşıladı ve Divan teşkilatının kurulmasında onu örnek aldı. Basra valiliğinin ardından tekrar Irak ve İran fetihlerine katılan Mugire bin Şube, Nihavend savaşı öncesinde yürütülen barış görüşmelerini yürüten heyete başkanlık yaptı. Ayrıca kumandanın şehit düşmesi durumunda yerine alacak yedeklerin üçüncüsüydü. Büyük bir zaferin kazanıldığı bu savaşta kumandanlık sırası ona gelmese de, savaşın ardından evrindeki birliklerle Hemedan bölgesini ele geçirmeyi başardı. Hicretin 21. senesinde Küfe valiliğine getirilen Muğire, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vefatına kadar görevinde kaldı ve bu görevi esnasında Azerbaycan'ı fethetti. Hazreti Ömer radıyallahu anh, yerine seçilecek halifeye Şaat bin Ebu Vakkas'ı Küfe valiliğine getirmesi vasiyetinde bulunduğu için Hazreti Osman radıyallahu anh tarafından önce Küfe valiliğinden bir süre sonra da Uhdesine verilmiş olan Azerbaycan ve İrminiye valiliğinden alındı. Hazreti Osman'ın şehit edildiği günlerde halife seçilen Hazreti Ali'ye bir takım tavsiyelerde bulunmuş fakat onun görüşlerini dikkate almaması üzerine muhaliflerine katılmak için Medine'den ayrılarak Mekke'ye gitmiştir. Hakem vakasında çağrılmadığı halde hakemlerin toplantısına katılan muhire, Hz. Ali'nin şehit edilmesinin ardından Muaviye'nin yanında yer aldı. Aynı zamanda kayınbiraderi olan Muaviye adına Hazreti Hasan'a giden elçilik heyetinde bulundu. Daha sonra da Kufe valiyine getirildi. Bu görevi sırasında Kufe, Emevilerin karşısında yer alan Hz. Ali taraftarlarının ve sürekli isyan halindeki haricilerin en yoğun bulunduğu merkezdi. İslam tarihinde bir fitne hareketi olarak ortaya çıkan, ayrıca siyasi ve fikri planda tarihimizde derin izler bırakan Müstevrit bin Ullefe liderliğindeki harici isyanını kanlı bir şekilde bastırıp, isyancıların tamamına yakınını ortadan kaldırdı. Muhiretür Rey lakabıyla anılan ve hitabet yeteneğiyle temayüz eden Muhiire bin Şube radıyallahu an, Arapların dört dahisinden biri kabul ediliyordu. Bütün bu niteliklerinin yanı sıra, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin katipliğini yapan Muhiire bin Şube, 130'un üzerinde hadis nakletmiştir. Muhaliflere karşı ılımlı tutumu yüzünden tenkit ve şikayetlere maruz kalan Mugire, hicretin 50. senesinde ortaya çıkan Veba salgınında ölünceye kadar görevinde kaldı. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.